Salatü ve selamü ala Rasulü Allah ve alehi ve sabbih ijmäin. Aüdu billahi min ila sabilı rabbik bil hikmet ve al-muğğzat ve jadilhum bil ve Allahu Dül Celal, Ekmel dinini peygamberlerin en faziletlisi ve gönderildiği muhatap bakımından da en geniş kapsam desek yerinde olur mu bilmiyorum. İnsan olarak düşünürsek bütün insanlara وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَ تَلِّ النَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Müjdeleyici, uyarıcı olmak üzere bütün insanlığa, insanlara gönderilmiş bir peygamber olarak Habibini <gülüyor> takdim ediyor. Ayrıca rahmeten lil alemin. Bu Enbiya suresinin son sayfasında. O merselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmetti ile gelen peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Tabi o kısmından ziyade biz o merselnake illa kâfeten lin nas kısmı ile daha çok kendi sorumluluklarımızı e, belirliyoruz. Belirlemeye çalışıyoruz. Bütün insanlar özellikle de şu an Sultanahmet Camii'nde olduğumuza göre işte o bütün insanlar kavramı içinde yer alan Müslüman, gayrimüslim hemen hemen hepsine burada her gün bir e, şahit oluyoruz. Bütün insanlar kavramı içinde yer alan mümin, kafir aklınıza ne geliyorsa hepsinin mümessilleri buradadır. Öyleyse bu aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk da getirmektedir. Madem ki kelime seçilirken davet olarak seçilmiş, Burada en büyük davetçi, en büyük mübelliğ tebliğ edici ki o da Allah-u yüklediği bir vazifedir Hazreti Peygamber'e. Ya eyyühe rasul belliğ me unzule ileyke merrabbik. Ey rasul ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et me unzile ileyke min rabbik. Ve illem tef'al fe ma ballagte Rabbinden sana indirileni eğer tebliğ etmezsen risaletin gereğini yapmış olmazsın. Peygamberlik görevini yapmış sayılmazsın o zaman. Çünkü risalet böyle bir hedefi olan bir görevdir. Resul, elçi. Risalet, elçilik. Nedir görevi? Tebliğ. Kime? Bütün insanlar hedef kitle olduğuna göre o insanlara. Tabii ki imkanı ölçüsünde bu yola baş koyanlar bunu yerine getirmeye çalışacak. Şimdi Arnavutluk hatırlatması oldu sizin oradan olmanız. Şimdi bir yerde yangın varsa ne yapılır? O yangını söndürmek için yoğun bir şekilde yangın mahalline gidilir. Neyle? o yangını söndürecek araçlarla, imkanlarla. Arnavutluk bugün itibariyle birbirinden farklı bu gayrimüslimleri de farklı görüş sahibi, Müslüman diyenler de bunun içinde olmak kaydıyla pek çok grubun kendine yer bulmak istediği kendine yer bulmak istediği bir ülke. Aklınıza ne geliyorsa orada bulursunuz. Kardeşimiz benden mutlaka tabii daha çok malumat sahibidir. Merkezde kubbesi yeşil bir camiden bahsettiler. Orada bizim bildiğimiz tarikatlardan birinin adı ile faaliyet gösteren bir grup var. Bunlar Ağustos ayının sanıyorum ikinci yarısında. Tirana yakın bir dağ var. O dağa çıkarlar. Günlerce bir hafta gibi orada yemekler pişirirler. İçki masaları kurulur. Ve bunu bir ibadet anlayışı ile yaparlar ve bir tarikat adı orada bu şekilde kullanılıyor. İşte bildiğimiz yani yaygın yaygın isimlerden birisi. Şimdi tabii ki çok farklı bir konumda yani. Onun adı da var. Balantları var mı hocam? Yok. Sanki yok. Benzerlikler oluyor. Birbirinden haberdar değil. Şimdi böyle bir yapı düşünün İslam olarak ve Müslüman anlayışı olarak muhafaza ediliyor. Ve o bir haftalık orada yaptıkları şeylerle de temizleniyorlar. İbadet yapmış oluyorlar ve temizleniyorlar. Buna, bu bir örnekti yani. Buna benzer... E, diyelim ki, Suudi Arabistan'da hangi görüş daha ileride? Vahabilik, Vahabi hareketleri orada. Selefi anlayışı içinde kendine yer bulmak istiyor. Bir camiye gittik, Osmanlı eseri dediler, ahşap. Dışarıda da sıcak suyu var, her şeyi var, gayet güzel hazırlanmış. Yanımda birisi abdest alıyor. Beraber abdest alıyoruz. Ayaklarına sıra geldi mesetti. Allah Allah, bu nedir dedim. Dediler ki bunlar böyle uyguluyorlar ve çok yani etkili bir vaziyet. Niye söyledim? Aklınıza gelebilecek her hareket. Ee, doğru, yanlış, orada kendine yer bulmak istiyor. Orayı bakir bir alan, işlenmemiş, el değmemiş bir alan olarak görüyor. Çünkü vasat buna uygun hale getirilmiş. Enver Hoca diye bir adam, her an saldırıya uğrayabiliriz, çevremizdekiler bize düşman diyerek e, sığınaklar yapmış. Dağlarda, tarlalarda böyle kubbeler görüyorsunuz. Nedir bu kubbe? Bu sığınakmış. Her o kubbe altında e, yapımı sırasında en az bir buçuk ton demir kullanılmış. Enver mimara diyormuş ki bak öyle yap ki dışarıdan atılacak sen içindeyken ona göre sakat yaparsan o top mermisiyle sen de orayla birlikte imha olur gibi yüzlerce değil binlerce yani nüfus ne kadardır onun zamanında iki buçuk milyon civarında o nüfusun sığınacağı kadar ve bu memlekette bir köprüden geçtik güneye doğru inerken köprüden tek araba geçebiliyor. Karşıdaki bekliyor ona göre geçiş. Fakat köprünün burası dar ama oturduğu ayaklar geniş. Yani ikinci bir köprü daha olabilecek kadar. Niye böyle dedim? Dediler ki onun zamanında Arnavutluğun tamamında 250 tane araba varmış. Dolayısıyla onlara fazla geniş yol da gerekmiyor. Böyle bir anlayış düşünün yıllarca hükmetmiş. Ve o insanlarda din namına hiçbir şey kalmamış. Onun için boş, dedim ya işlenebilir, kafalar, beyinler, kalpler her taraf bomboş. Onu bilenler işte bir hücum ediyorlar. Her fikir sahibi orada kendine yer bulmak istiyor. Şimdi orada bir yangın var ya. Yani. Şimdi diyeceksiniz ki, ya nerede yok? Yani kendi ülkemizi bir tahlil ettiğimiz zaman. Fakat bazı yerlere kıyasla bizim çok daha iyi durumda olduğumuzu gösterecek göstergelerimiz de var. Ve herhalde şöyle desek, inanın her taraftan bize yönelik böyle... Aç insanların beklentisi ne olur ise ona benzer bir beklenti var. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi olsak, görünsek de aslında biz Osmanlıyız. Hele onların gözünde siz, bizler yani Sultan Fatih'in devamı niteliğindesiniz. Kanuni'nin devamı niteliğindesiniz. Osmanlı sultanları içinde her ismi anmıyorum. Yani ilk aklıma gelenler. Onlar ne yapıyorlardı? Dün dünya üzerinde şimdi sizden onu bekliyor. İslam dünyası da öyle bekliyor. Dün Osmanlı himayesinde daha doğrusu şemsiyesi altında yaşayan işte Balkanlar vesaire bunu bekliyor. Doğu tarafına gidin. Orada bir başka beklenti, başka bir anlayış. Yani İstanbul'dan Dağıstan'a giden bir müezzin arkadaşımız anlattı. Hocam dedi yani bir insanı ilahlaştırmak Nasıl olur dense orada bunu görmek mümkün. İstanbul'dan gelen bir adam cennetten gelen bir adam gibi bakılıyor diyor. İstanbul Hazreti Peygamber'in mekine mazhar olmuş. Öyle bir yerde görev yapmak, öyle bir yerde Sultanahmet Cami'nin müezzini olmak, imamı olmak, o çok müteessar bir şey. Tüm bunlar hep bu dediğim geçmişte dünyanın şahit olduğu bizim ecdadımızın aslında neler yaptığını ama son zamanlarını istisna edersek o yapıya bugün insanların ne kadar büyük bir ümit ile baktığını, dolayısıyla onların çocukları olan bizlerde ümit ettikleri şeyleri Bulabileceklerinin hayali, arzusu e, içinde bulunuyorlar. Şimdi son zamanlarda Tayyip Erdoğan Başbakan, Ahmet Davutoğlu e, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin e, dünyadaki yerini, böyle değerlendirenler diyorlar ki yeni Osmanlı mı oluyor? Yeni Osmanlı mı gelişiyor filan diye. Niye? Şimdi hitaba bakın. Biz seni bütün alemlere rahmet elçisi olarak gönderdik. İki, bütün insanlara. Kâfetellin Şimdi bunun içinden siz ayrım yapabilir misiniz? Bana ne şuradakiler diyebilir misiniz? Diyemez. Çünkü Hz. Peygamber belli bir bölgenin insanına gönderilmiş değil. Geçmişteki peygamberlerin bazılarında gördüğümüz gibi. Şu bölgede yaşayanlara gönderilmiş peygamber. Alanı sınırlı. Ya da öbür bölgeye ya da öbür bölgeye ve zamanı da sınırlı. Belli bir zaman görev yapıyor, onun yerine bir başkası geliyor. O görev yapıyor. Ama Hazreti Peygamber kere böyle bütün sınırların kaldırıldığı işte Kâfetel-i kavramı içinde bütün insanları hedef kitle olarak almamızı gerektiren bir risalet ile gönderilmiştir. Biz de madem ki onun getirdiklerinin tamamını tasdik ediyoruz onun bıraktıklarını korunması, geliştirilmesi gereken emanetler olarak görüyoruz. Öyleyse o ne yapmışsa biz de bir defa hedef kitlemizi seçerken öyle yapmalıyız. Ama tabii dedim ya biraz önce yangın nerede varsa önce onu söndürmek gerekir. Ehem ve mühim Önemli ama Önemliler içinde en önemlisi sıralamayı yaparken de böyle yapmak lazım herhalde. İşte ibadetlerin değerlendirmesi yapılırken, mükellefin fiilleri sıralaması yapılırken, işte farzlar, vacipler diye başlar farz. Farzı ayin olanlar, farzı kifaiye olanlar. Vacip kavramı tabi mezhepler arasında biraz farklı değerlendirilebiliyor. Ee, ama hangisi olursa olsun mutlaka bir sıralamada önem sırası gözetiliyor. Farzı ayın olanlar, herkesin yapmak zorunda oldukları. Kifai farzlar bir kısmı yapmakla ötekilerin sorumluluğunun düşmesi. Ama hiç kimse yapmazsa herkesin sorumlu olacağı. Yani bir cenaze namazı her müminlerden biri ölmüş de bir kısmı kıldırmışsa ve defnetmişse tamam. Hayır hiç kimse ilgilenmemişse herkes sorumlu o zaman gibi. Şimdi davet... Tebliğ, kime tebliğ etmek lazım? Tebliğde öncelikler nelerdir? Neyi önce tebliğ etmek lazım ya da neye önce davet etmek lazım? Yani zaruratı diniye dediğimiz başta iman ile alakalı olanlar. İnanç bakımından işin temeli inanç. İnna ladin âmanu ve amelü salihat iman eden sonra salih amel işler ve tavasov il hakkı tavsiye edenler. ve tavasov il sabır hakkı tavsiye kolay bir iş değil peygamberler ortada neler görmüşler ne hakaretlerle karşılaşmışlar bazılarının canlarına kastedilmiş ee, öyleyse ona onu devam ettirmenin bir yolu var Bütün sıkıntılara göğüs germek ateva bir <gülüyor> sabır sabırı tavsiye ee, sabır olmazsa sürdüremez bir yerde hakaret görür ha, ben bir daha yapmam bu işi der niye yani hakaret gördü incindim onurum kırıldı.'' Ki, peygamberlere baktığımız zaman özellikle e, nefislerine yönelik, şahıslarına yönelik e, incitici şeylere hiç aldırış etmemişler. Şahsına yönelik. Ama inandığı değerlere yönelik bir düşmanlık ortaya çıktığı zaman ona karşı da e, işte nasıl olması gerekiyorsa öylece tavırlarını almışlar, alabilmişler. Yani şahsına yönelik olanı hoş görmüş ama Allah'ın dinine yönelik olan tecavüzleri aynı şekilde karşılamamış. O zaman... Bu neden böyle? Çünkü bu din, insanlığı kurtarıcı olan bu dindir. Dinin değerlerinde yozlaşma olursa, işte o insanlık aleyhinde bir olumsuzluk ortaya çıkar. Adam hastadır. Tedavi edilecek hastayı kim tedavi edecek? Doktor. Hangi usulle yapacak? hangi ilaçları ya da tedavi metotlarını uygulayacak. Onlar mutlak surette yapılması gereken şeyler. Eğer onlarda bir savsaklama olursa bu kimin aleyhinde sonuç verir? Hastalar aleyhinde sonuç verir. Onun için dinde yozlaşma sayılacak şeyler yani rahmetin engellenmesi anlamına gelir. Rahmet peygamberi onun için şahsına yönelik e, hakaretlere aldırmış aldırış etmemiş bile. Ama dinden taviz koparalım diye karşısına gelmiş müşriklerin en azılıları da olsa kesinlikle din üzerinden pazarlığa hiçbir zaman e, yönelmemiş, fırsat vermemiş, cesaret olacak şeyleri kırmış atmıştır. Hani meşhurdur bir elime ayı, bir elime güneşi de koysalar, hayır. Tabii e tabi Peygamber olmak ile Peygamber'in görevlendirdiği olmak arasında da çok önemli farklar var. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanların kötülüklerine karşı koruyacaktır. Bir koruma teminatı vardır. Bizim yok anlamına gelmiyor ama o bizim yok anlamına gelmiyor. Çünkü اِنْ تَمْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ ayeti bizi de anlatan ayettir. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz yani onun için elinizden geleni yaparsanız Allah da size yardım edecek dediğine göre ama orada başka bir şeydi var. Yani orada bir garanti var. Ebu Cehil diyor ki bak şahit olun. Muhammed eğer Kabe'ye gelir de onun etrafında namaz kılmaya başlarsa ona şöyle yapacağım, şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Onlar da merakla bekliyorlar. Hazreti Peygamber geliyor. Ona yönelik bir hamle yapıyor ama hamle yapmasıyla gerisin geri Kalkmasın. bir oluyor. Ya hani hava atıyordu Ebu Ceyl, ne oldu? İşte orada Vallahu يَعْصِمُ كَمِنَ nasın. Özel olarak Peygamber'e has bir tecellisini görüyoruz. Biraz. Bu olarak şey geldi. İşte, İsra 70-71. Senin sabit kadın çıkmasaydık, e, sen onlara e, O zaman senin şahiplerini keserdik. ayet, bu e, dinle alakalı bir tazarlık. O Seni taviz verecek var. anlamında gene e, değerlendirilmemesi gereken bir şey. Ne talep ediyorlar? Karşı taraf bir talepte bulunuyor. O talep ama uygun bir talep değil. Şimdi ayeti. Ee, aslında hemen yerinde görmemiz lazım. Ee, onu istersen o şeyi not olarak tut. Bu, biz devamında ondan sonra ona bir bakalım bir de tefsir ne diyor ona. Şimdi orada nedir? Bir talep vardır. Bazen Peygamberimizin e, bir ümitle onlara e, ilgi gösterme hadisesi vardır. Biliyorsunuz abese <gülüyor> ve ve جاءه الاعمى ama, a'ma İbn Ümme Mektum geldi, temizlenmek isteyen samimi bir yapıda ama o sırada Kureyş'in önde gelenleriyle efendimiz konuşuyor. Onun da bütün ümidi nedir? Belki bu herifler aff buyurun <gülüyor> lafanlarlar. Bunlar Kureyş'e hükmeden adamlar. Bunlar eğer beni anlarlarsa Arkadan pek çok insan gelir. gelir. Tamamen böyle fevkalade güzel bir e, beklenti, bir ümit içinde. Ama onlar tabii aynı samimiyet içinde değiller. Efendimizin onlardan beklediği e, şeyler hangi samimiyete dayanıyor? Onların beklediği farklı. Muhammed'le biraz meşgul olalım belki. Yumuşa, yani döndürürüz onu atalarına dininden caymaz ya da anlayışından diye. Onların da böyle bir beklentisi var. İbn-i ise tamamen tezkiye için geliyor. Hazreti Peygamber ona güzel bir şey söyleyecek, onu alacak ve temizlenecek. Dolayısıyla ya şimdi mi, zamanı şimdi miydi der gibi. Ama zaten ne olduğunu bilmiyor. Biraz ona yani sırası şimdi sırası mıydı der gibi. Biraz yüzünü ekşitti. Kalpleri bilen Allah orada bir tür kınava sayılacak ayet indirdi. Şimdi burada e, niyet halis ama muhataplarda o sizin niyetinizde olan e, onlara bakış yok. Ama öteki adam tam da sizin istediğiniz adam o. Te tebliğ edilecek adam o yani. Çünkü almaya gelmiş. Bunlar sizden almaya gelmemişler. Bunlar sizden koparmaya gelmişler. Bir bunun gibi eee ve alimu en rasul rasulallah unutma Hucurat'ta. Lev yuti'ukum fi kesir min el-emri la'anittum. Bu yedinci ayet olacak zannediyorum. O, o ayeti de öbür dediğinle birlikte değerlendirelim. Hocurat 7. Bir de içtihatlar var. Yani Hazreti Peygamber'in bazen böyle genelde dünyevi olan şeylerle alakalı bir takım görüşleri var. Ama o görüşler vahiyle ile alakalı görüşler değil. Yani... O görüşlerden din çıkmayacak. Bir beşer görüşü. Ama belki o görüşlerle bağlantılı olarak bir takım ölçüler gelecek bize. Yani uyarıcı ama aslında o bir vesile. Mesela Bedir'de konaklama yeri neresi olsun? Ha Vahiyse teslim olacak. Çünkü Allah bir şeyi Resulünden istiyorsa insanların görmediği arka planında onu gerçekleştirecek şeyleri de Allah lütfedecek. Onun için vahiyse zaten söz yok, laf yok. Bu senin görüşünse o zaman bu yer doğru değil diyor. <gülüyor> Askeri strateji açısından bu mekan doğru değil. Ya sulara nedir o? Kuyulara hükmetmek gerekir. Çünkü zaten uzun bir yoldan geliyorlar. Susuzluktan insanlar her şeylerini kaybederler. ya su için her şeyi yaparlar şey anlamında. Şey yumuşama anlamında. Suya hükmettin mi orada? netice alırız. Şimdi bunun gibi şeyler var. Yani uyarılar vesairelerin hep sebebi olabilecek şeyler var. Burada bak istişarenin önemi çevresindekilere. Zaten ayetlerde vardır. O şa bir hum emr. İş hususunda onlara danış. O emruhum şura بينهم şura suresinin isim aldığı ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında istişare iledir diyor. Bu mevzuda da bak sahabe bir görüş beyan ediyor ama o görüş vahyi değiştirecek bir görüş değil. Tamamen dünyevi olan ki dünyada yaşıyoruz. Dünyayı işlerimizi yürüteceğiz. Burada Allah bize akıl verdi, tecrübe ile elde ettiklerimiz var. Örf adette bile din yer veriyor değil mi? Şer'i deliller sayılırken örf adet diyor. Bu nedir? Bu insanların yaşadığı aslında e, oturmuş bir hayat demek. Geleneksel bazı şeylerimiz var. Bütün mesele bu dinle çatışmayacak ama. Dinle çatıştığı noktada kesilip atılır. Dinle çatışmadığı takdirde dinin çok daha rahat uygulanabilir olmasını sağlar. Zaten gelenekte, örf adette, dine yatkın, uygun şeyler vardır. İnsanlara yeni tebliğ ettiğiniz şey, onu zora sokmaz. Ya bu çok ağır, bunu yapamayız. Şimdiye kadar hiç görmediğimiz, bilmediğimiz şeyler diye itirazlar gelebilir. Çünkü insanlar biraz da alışkanlıklarıyla yaşıyorlar. Alışkanlık şu kapıyı, Açıyorsun, orada bir terlik giyeceksin. Artık bu uygulanan bir şeydir. Ya da dışarı çıkacaksın. Öbürü şey çıkıyor, o terliği kullanmıyor. Ya bu niye konmuş buraya? Bunun bir hedefi var. Burayı temiz tutmak için, sağlığımızı korumak için Şimdi... Evde oturuyorsun sofraya nasıl başlamak lazım? Elleri yıkanmış olarak değil mi? Bu güzel bir şey değil mi? Temiz. Lokmayı alırken kirli mikroplu bir el olmasın diye. E sen şimdi o eli yıkamazsan orada bir sağlık açısından da uygun olmayan dinin de istemediği bir eksiği bir yanlışı yaparsın. Ama bazı insanlar böyle yaşıyor. Zaten din işte geldiği zaman o insanların hayatını değiştiriyor. Güzel şeylerle değiştiriyor. Dinin getirdiği hiçbir şeye aslında itiraz edilemez. Niye? Çünkü temelinde vahiy var ve akıl var. Vahiyle birlikte olan vahiyden aydınlanan akıl var. O zaman problem olmaz. Vahye karşı çıkarılan akıl Zaten vahiysiz kaldığı için nursuz kalmıştır. O zaman doğan kız çocuklarının öldürülmesi cahili görüşünü onaylıyor. Evet. Kız çocuğu sahibi olmak utanç sebebidir. Halbuki akıl sen hanımından erkek istiyorsun. Bu hanım doğduğunda kız çocuğu değil miydi? diye sordurur. Sen hanımından erkek istiyorsunuz. Anan seni dünyaya getiren anan kız olarak doğmadı mı? Sen ne, neden utanıyorsun? Anandan mı utanıyorsun? Eşinden mi utanıyorsun? Utanıyorsan niye onlarla? Işık yaşasın. Evet. Ha, o, o günün aklı bunu sorgulayamayan bir akıldır. Niye? Vahiy yok da ondan. O kadar ışık yok. O da şaşırıyor. Işıksız... Karanlıkta adam yolunu sapıttığı gibi akıl da sapıtıyor. Tebliğ işte burada akla da yön veriyor. Şimdi bizim insanımız aklımca filan diye hareket ettiği müddetçe o akıl ise daima değişken etki alanlarında iş görüyor. Hangi etki alanında ise ona göre. Işığın somut hali tebliğ, öyle mi? Tebliğ, ışık. Yani ışığı kazandırmak. Bu ışık ne? Bu Kur'an. O وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Size açık bir nur indirdik diyor. Nedir onu? Kur'an. İnzal kelimesi. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ fi لَيْلَةِ الْقَدِرِ Onu Kadir gecesinde indirdik. وأنزلنا إليكم mu مبينًا ile birlikte düşünürsen ha bunun Kur'an olduğunu bu şekilde de anlarsın. İnne nahnu nezzelnaz zikre. Biz zikri indirdik diyor. Nedir o zikir? O da Kur'an-ı Kerim. Indirdik ile bağlantı kurduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim. Mezele bihi ar-ruhul emin. Ruhul Emin kimdir? Cebrail aleyhisselam. Nezele bihi onu indirdi. Nereye? kalbi kalbike senin kalbine. Niçin? tekune minel munzirîn. İnzar edicilerden olasın diye. Ne ile inzar edeceksin? Kur'an. Tabi orada inzar kelimesi geçiyor. Çünkü muhatap kitlenin o an ...inzare daha çok ihtiyacı var. Önce tehlikelere karşı... ...bir uyarma... ...yani trafikte de vardır böyle... ...virajlar... ...hem zemin geçitler... ...yani tehlike... nerede olduğu yerde tehlike uyarılarını... ...görüyorsunuz. Hız kes, bilmem ne yap... ...şöyle yap, böyle yap. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman... ...Hazrı Peygamber... ...beşiran ve nadirah, mübşşr an ve nadirah, mündir yani mana var. Beşir ve nedir Ya ünnebiyu, ahzab. İnsel senneki şahid an ve mübşşr an ve nadirah. Seni şahit olarak indirdik, gönderdik müjdeleyici olarak gönderdik. Aynı zamanda korkutucu olarak gönderdik. Ama her biri işte o nezele bihir ruhul emin ala kalbik o kalbe indirilen Kur'an'la yapılacak. Orada bir cümle bir kısmı geçti ama diğer ayetlerle bütün halinde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Kur'an bazı ayetleri, bazı ayetlerini de tefsir ediyor. Dolayısıyla birlikte düşündük mü Hazreti Peygamber ve Peygamberlerin vasıflarını birlikte düşünelim şimdi. Nedir? İsmet. Ismet. Günahtan korunma. Sıdk. Doğruluk. Onun ana ilkesi. Emaneti korumak. Allah'ın dinidir o temel emanet. Onu böyle pörçük hale getiremezsin. Yani bu pazarda bu malı satalım, şu pazarda öteki malı satalım diyemezsin. O bir bütündür. Dolayısıyla o emanet korunacak. Fetanet. Peygamberler en akıllı olanlardır, en zeki olanlardır. Fetanet. Sonra ismeti dedik, emaneti dedik, fetaneti dedik, tebli Tebliğ, davet tebli. Beliy var ya e, davette aslında tebli ile yapılıyor. Ne yapıyorsun? Davette ne yapılır ki? Tebli ulaştırıyorsun. Bel bağlayıp belli bir yaşa gelene ee, tebli bir fikri, bir düşünceyi ondan haberdar olmayanlara ulaştırma tebliğ. Davet de nedir? Bu hakikati hakka çağırmak. Hakka çağırmak. insanlara duyurup çağırmak. Duyurmak ve niye duyuruyorsun? Bu hakikatlerden haberdar etmenin sebebi nedir? Gelin buna. Gelin. Mesela قُلْ يَا أَهْلَ De ki Ali İmran Suresi Ey Ehli Kitap تَعَالَوْ Gelin اِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا ku Aramızda ortak bir değer olan ortak inanç değerimiz olan bir kelimeye gelin. Çünkü onların Onlara o daveti tebliğ yapan bu, bu, buna davet etti. Nedir o? أَلَّا نَعْبُدَ illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir varlığı ortak koşmayalım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ min <gülüyor> اللّٰهِ Allah'a bırakıp da bazılarımız bazılarımızı Rab'lar edinmeyelim, hilahlaştırmayalım. Fein tevellem. Buna rağmen sen bu çağrıyı, bu daveti yapıyorsun ama yüz çeviriyorlar. O zaman fekulû. Böylelerine deyin ki fein tevellem. Yok. Fekul, evet. Şahit olun ki bi enna muslimûn. Biz Müslümanız. Yani bizimle bu yapı içinde sizin aranızda bir bağ, bir alaka, bir münasebet kalmaz. Biz Müslümanız. Biz bu yapımızı, bu varlığımızı muhafaza ederiz, koruruz. Ama sizi bu değerler hatırlatıyoruz sizin geçmişinizde peygamber olarak size gönderilenlerin tebliğ ettiği değerlerdir. Gelin, o çizgide olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ey ehli kitap, zaten kitap ehli. Kitap ehli ne demek? Kendisine Allah tarafından indirilmiş ya Tevrat, ya Zebur, ya İncil. Peygamber gönderilmiş ya Davut aleyhisselam, ya Musa aleyhisselam, ya İsa aleyhisselam ve emsalleri. Peki onlar neyi tebliğ etmişlerdir? Nahl Suresi hmm. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُ الْطَعُودُ Allah'a kulluk edin, tağuttan uzaklaşın, ictinab edin, uzak durun, vazgeçin. Vazgeçinden farklı. Çünkü tağuti düzen içindekine vazgeçin dersin. <gülüyor> Bunlar tağuti düzen Gerçi şey kitlelerde o da vardır. Hı hı. O da vardır tabii yani. Ama uzak durun. Semtine bile yaklaşma. Hani deriz ya. Fakulü şedu haye. bu Veçtenibuttavut. Bütün peygamberlerin davet ettiği temel bu tevhide çağrıdır. Allah'ın varlık ve birliği esasına davettir tüm peygamberler bunu yapmışlardı. E, ey Hristiyanlar, siz ne yapıyorsunuz şimdi? Siz şirk içindesiniz. Teslis diye bir şey uydurdunuz. İsa aleyhisselam peygamber iken ilahlaştırdınız. Bırakın gelin diyor ona. Gelin. Evet yani tebliğ, bak burada da tam davet kelimesine mesnet olacak bir şey görüyoruz taala. Ve la tujadilu ehlel kitabi illa billeti hi ahsan. Ankebut sures. Ehli kitap ile en güzel yol nedir? Usul, metot nedir? O metotla mücadele edin. İnne billeti hi İşte öbür Nahl suresinin son sayfasındaki اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ Hikmetle ve en güzel bir vazu nasihat ile davet Hikmet. Bu kelime de üçü <gülüyor> doldurulabilirse çok zengin bir kelime. Hikmet. Hikmet çok yönlü izah edilirken mesela birisi akıy e mus sala namazı kılın dedi Hazreti Allah ﷻ emredti niye sorusuna cevap ararken biraz da tatmin olmak için ya niye namaz et, bize emredildi derken bir fayda sorgulaması yapar niye? Artık sen ona anlat da dur. Bunun e, beden hareketleri işte jimnastik ya da e, nedir bütün doktorlar dikkat ediyorum hep egzersiz öneriyor. Belin ağırmış egzersiz. Omuzun ağırmış egzersiz. Dizin ağırmış egzersiz. Hatta tansiyonun yükselmiş bilmem ne olmuş hep bir hareket. Şimdi bu Böyle anlatacaksın bazılarına galiba, Ha öyle mi diyecek, öyleyse kılayım diyecek. Halbuki bu fayda için bir ibadet olur o zaman. Bu ibadet olmaktan da çıkar. Ama şu var, örneği var yani İbrahim aleyhisselam dedi ki, Rabbi erini, Bakara suresi, Rabbi erini keyfe tuhil meuta. Rabbin bir göster bana ölüyü nasıl dirilteceksin nasıl dirilteceksin kahle evlen tümü inanmadın mı ''Kale bela inanmam mı tabi inandım vallahi kili yatma inne kalbi fakat istiyorum ki kalbim de bu işe tam yatsın tatmin olsun böyle bu belki bir insanı anlatmak için belki de örnekleştirilmiştir. Yani Allah Celle adeta bunu, bu ihtiyacı, çünkü İbrahim Aleyhisselam çok örneklik teşkil ediyor biliyorsunuz. Şöyle bir bakıyor yıldızlara, acaba bu mu benim Rabbim diyor. Bunlar gidince, kaybolunca bu olmaz diyor. Ayı görüyor, ha bu daha büyük diyor, bu, bu olabilir diyor. Ayı da gidiyor, kayboluyor, güneşi görüyor, ha bu en büyük, galiba budur diyor, tam bir ümid dile bu bir araştırmacı akıl onun da gittiğini görünce diyor ki ben ve cehtu ve fatara semavati vel az semaları ve arzı yaratana yöneldi aşıyor ama Allah'a yönelişte bütün bu yaratılmış varlıklar demek ki bir rol üstlenmiştir ona bakıyorsun, nasıl hareket ediyor, kim yaptı diyorsun. Kim yapıyor, kim bu düzeni kurdu diyorsun. Bu hep bir muntazam bir düzen, hassas bir düzen. Kim? En akıllı biz geçiniyoruz. Ben değilsem kim kardeşim? Ki benim olmadığım belli, senin olmadığın. Öyleyse kim? Bir yüce kudrete doğru insanı götürüyor. İşte o bir yapı. İbrahim Aleyhisselam'ın o teslimiyet örneği. İnsan böyle düşünür yani. E oruç tutun. Niye kardeşim Allah'ın açlığa, susluluğa ihtiyacı yok ki? Öyleyse bu benimle alakalı bir şey. Nedir bunun faydası? Bir insan nefis merak eder. ha Sağlık faydası vardır, şu vardır, bu vardır. Genel kural nedir? Allah'ın bizden yerine getirilmesini istediği her işte mutlaka büyük hayırlar olur. Vardır. Ve mutlaka pek çok şerden bizi uzak tutar. Ama bizim için asıl olan nedir? Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratanın bizden bir şeyi yapmamızı istemesidir asıl olan. O istediğimi bize düşen de semina ve atanadır. İşittik ve itaat ettik. Anlasam da, işte hikmette dönelim tekrar. Yani bu işin, bu anlamdaki hikmetin manasını kavrasak da kavramasak da bize düşen nedir? Emir ne zaman uygulanma istiyorsa o zaman yerine getirilir. Anlamadım, anlama. Sonradan anlarsın, olur. Çünkü sen görevini yapmış olursun. Yerine getirmekle sen görevini yapmış olursun. Yaradılış gayesinin gereğini yapmış olursun. Neydi o? وَمَا خَلَّقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak ve ancak beni tanısın ve bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ötekiler, bugün anlaşılabilir olanları vardır. Anlaşılamaz olanlar var. Ya anlamadık diye yapmayacak mıyız o zaman kulluğa ters olur Hele bir anlayayım şu namazı tam şöyle bir faydalarını bir kavrayayım ondan sonra yaparım 30 sene geçer gene faydasını kavrayamaz 40 sene geç ne olacaksın o zaman bu bu yaklaşım yanlış ama attmayın ben namaz kılacağım kılmasına da Rabbim oruç tutacağım da istiyorum ki şöyle Nefis var çünkü ben bir de mücadele verdiğim bir tane düşman yok ki. İçimdeki bizzat nefsi emmare kılma diyor ya. Kırkından sonra kılarsın diyor. Hem Hazreti Peygamber'e kırk yaşında peygamberlik gelmedi mi? Sen de hele bir kırka gel. Bazen böyle yorum yaptıran bir nefis var. Ya bir emekli ol kardeşim daha falan diyor. Sanki garanti var yani yaşayacaksın o kadar uzun zaman. Böyle bir nefse karşı da mücadele veriyorsunuz. Onun için inne kalbi Kalbim yatışsın demenin bir, bir hedefi var. Bu nefsin dürtülerini aleyhde olumsuz olanlarını da böylece kendimden uzaklaştırayım. Çünkü nefsi emmare var Kur'an ifadesi. E nefsi levame var. Bir nefis tasnifine baktığınız zaman Kur'an'da pek çok Nefisle alakalı şeyler var. Kınayan nefis. Kınayan kurtulan anlamına mı gelir? Yavaş yavaş kurtulma. Yavaş. yavaş yavaş. Yani yaptığından memnun değil ama hala yapıyor. Lan Olmadı. Bunu yapmamam gerekirdi. Olan yok mu? Falan diyor. Bir pişmanlık duyuyor. Bu iyi bir şey. Ama burada bırakmayacaklar. Bırakmıyorlar. Daha da geliştiriyorlar. Değil mi? Nefis de tekamül... E, oluyor. İşte nefsi mutmainne, nefsi razıya, nefsi nardıya o, o kademeler. E, onun için de bir eğitim e, uygulaması gerekiyor. İşte tasavvuf diyorsunuz, ondan sonra tarikat diyorsunuz. Tabi tarikat kurumsallaşıyor tasavvufun. Orada başka sıkıntılar da tabi olarak mutlaka gelebilir. Çünkü gene nefis var orada yani. Ulan ben oldum diyor ya. Yani. Adamın biri öyle demiş. Adana tarafında Mahmut Toptaş Hoca'dan dinlemiştim. Tarikat şeyhiymiş ama namaz kılmazmış. Niye? "Wa'bud rabbeki hatta yetekeyyin yakın." demiş Allah. "Ha ben de yakın hasıl oldu. Sizde olmadı. Sen kılmaya devam et." diyormuş. <gülüyor> Şimdi yani bu da o kurumsallaşan yapı içinde zaman içinde eee ...karşılaştığımız bazı olumsuzluk örneklerinden birisi. Evet. Kardeşim, birisi kendini cemaat oluşturmuş, bir şeyler anlatıyor işte, o, tür, o türden şeyleri. veriyor. Kalkta birisi namaz vakti geldi, hapı salmaya geçmiş, lavaya. Hemen görmüşsün, sen ne yapıyorsun demiş, hapı Ya olmaz demiş ya, sen çamurdansın bu su, sen topraksın bu su, ikisi çamur olursun ya demiş böyle. İşte artı sapıtmışlar yani yavaş yavaş. Din yoksa, orada din yok, orada din yoksa, şeriat yoksa, şeriatın hükümleri yoksa şaşırır. Bu şeriat kim için, kime lazım? Bize lazım. Bizi disipline etsin diye bu şeriatı Allah muhtemelen tabii en iyisini o bilir, gönderdi. Şimdi bu yapı içinde bir defa kendimizi tanımak durumundayız. Yangın, neredeyse orada diyoruz ama aslında yangın içimizde oluyor bu O yangını içimizde halledemezsek başka kimin yangınını söndürebiliriz? Böyle giriş şeyler var aynı zamanda. Yani sade tebliğ dediğin, şimdi CD'ler var vesaire var, artık telefon, elimdeki telefon bile tüm bilgileri önüme koyuyor. E, Altana tebliğ işte. Ver adama bir telefon. Kullansın. Bu değil ki. Bu kadar kolay değil. Dolayısıyla olumsuzlukları e, hep beraber. Yani imanın olduğu yerde inkar var. İtaatın olduğu yerde ısyan var. Çift yani. Eşyada sizi çift yarattık diyor. Ama bu çift yaratma sadece cinsiyet açısından değil ki. Olumlu fikirlerin karşısında olumsuzları var. Çift. Yani birinden nur akar, birinden kir demiş ya. Ee, Necip Fazıl mı demiş? Rahmetullah. Bu iş böyle yani. Ama o aynı zamanda bizimle bağlantılı bir şey. Bir, bir yönümüz o tarafa çeker bizi, bir yönümüz dur der ya. Bu tarafta var. İçimizde de bir mücadele var. Yani bu tebliği kendimize yapmamız gerekiyor ki bu nasıl olacak? Nefsimize bunu nasıl kabul ettireceğiz? Uygulayacağız, yaşayacağız. Namazı kıla kıla kıla artık pes edecek. O hale gelecek ki şimdi Ramazan'dan kalma şeyler yaşıyoruz bazen. İmsake kalkıyorduk bir ay, bir eğitim. Ondan sonra bayram oldu. Bayramdan sonra da o saatte, imsak saatinde hep uyanıyorum ben. Yani vücut bu, bu disiplinden böyle etkilenmiş. Kesinlikle uyanıyorum. Saat üçte uyanıyorum, üç buçukta uyanıyorum, dörtte uyanıyorum, dört buçukta uyanıyorum. Böyle bazen tembellik alıyor. Ya işte biraz daha yat daha sabah namaz vaktine bak. Halbuki öyle güzel bir ikram ki yani kalk diyor tamam. Teheccüd yok muydu? Vardı. E hadi bir iki rekat kıl bakalım. E ondan sonra sen Allah'ın kelamı... En şerefli kitap önünde ya biraz aç birkaç sayfa oku, birkaç ayetin ve ahlinin manasını bir düşün, tefsirine bir bak şöyle. E şimdi al tesbihi çek demek de mümkün ama eğer ilim yolunda ise bir adam, onun yapacağı en büyük zikir bu yolla yapılacaktır. Çünkü yarın insanlara hem nefsini hem insanlara tebliğ etmek bilgisiz olmaz, ilimsiz olmaz tefekkürsüz olmaz. Böyle meallerle Kur'an'ı anlamak ne kadar mümkün? Kur'an ayetlerindeki o inci gibi dizilmiş kelimelerden oluşmuş cümlelerin içinde o kelimelere öyle manalar yüklemiş ki Mevlamız. Bugün bize hitap ediyor ama yüz sene sonraki adama da yüz sene sonra aynı şekilde hitap edecek. Şimdi o manalardan birini ben kavramışım, bugün çevremdekileri anlatıyorum. Ama 100 yıl sonra gelen adamın yazacağı kitapla benim bugün söylediklerim kayda alınırsa ikisi arasında fark çıkacak. Nitekim tefsirlerde bunu görüyoruz. Özellikle kevni olan, kainatla olan, işaret eden, bağlantıları olan ayetlere baktığınız zaman yani Kazi Beyzavi o gün ne demiş? Bugün o dediğini kabul etmiyor insanlar. İnsanlar derken ilimle meşgul olanlar. Niye? O günün anlayışını kainatla ilgili bilgi açısından öyle seslendirmişti. Ama bugün durum değişti. Niye? Bunlar zamana, e, zamanın nasıl diyelim onu? Hani Kur'an bütün çağlara nasıl hitap ediyor? İşte öyle hitap ediyor. O zaman belki en mükemmel tefsiri 200 sene sonra olacak. Belki diyorum. Çünkü. Etrafı tanıyor, çevresini, dünyanın çevresini tanıyor. Biraz daha kainatın derinliklerine doğru malumatlar, malumat sahibi oluyor. Halbuki Kur'an onlardan bahsediyordu dün. Fakat biz onu kavrayacak tecrübemiz yoktu, bilgimiz yoktu. O bilgi mevcut bilgimizle yorumlar yapıyorduk. Şimdi durum değişiyor. Ama şu değişmiyor. Yüz yıl sonra gelecek adama da aynı namazı <gülüyor> telkin ettiğiniz zaman hiç çatışacak bir şey olmayacak. Aynı orucu telkin ettiğiniz zaman belki hikmetleri itibariyle çok daha farklı şeyler de çıkacak. Yani şimdi bir sağlıkçı gözüyle şu bedene baktığın zaman biraz mümin adamsa ya Allah neler yarattı diyor. Değilse e, tabiat diyor. Biraz varsa çok da cesur değilse ya Tanrı diyor neler yaptı diyor filan. Ama acziyetini ifade ediyor. Acziyet ifade ediliyor. Şimdi bu işte zaman içinde böyle adamların da teslimiyetleri, o alanda çalışanların o da ayrı bir anlaşılma kolaylığı getirecek mutlaka. Yani tebliğde Bazen onların fikirlerinden de faydalanacağız biz. Niye? Onlarla bağlantılı ayetleri bir ömür vermişler, bizden iyi kavramış olabilirler. Ama tabii mümin olmak kaydıyla. Ee, rastgele şeyler de olabilir bu çalışmalar içerisinde. Yani illa ben Kur'an'ı tefsir edeyim diye değil. Hayatı tanıyayım, tabiatı tanıyayım. Bu tabiat kanunlarının yapısını öğreneyim diye ama o kanunların kim tarafından kunduğu meselesinde işte ona bir tebliğ lazım. Evet bu tabiat tabiat dediğim bu bizim Kur'an'ın sünnetullah dediği şeylerdir. Bu kanunları bir koyan var arkadaş. Kim? Allah. Ona yapılacak tebliğ belki böyle bir tebliğdir. Ama ondaki yapı şeye çok müsait yani tohumu Atacağın toprak gibi o tohumun e, semere vermesine çok daha elverişli olabilir. Ama bütün iş, ختم Allahu على قلوبهن ise onu sen açamazsın. Açabilseydi Efendimiz açardı. Ebu cehille her gün karşılaşıyordu. Olmay Olmayınca olmuyor yani. Nasip yoksa olmuyor. Ha o nasıl? O ayrı bir bahis. Ona bizim şimdi girmemiz doğru da değil. Bir ikimiz de yeterli olmayabilir. Bir kader olayı var. O, o boyutta giremeyiz. Şimdi bizim işimiz yani yangını söndürmek ne ile belli bir malzememiz olması lazım. <gülüyor> belli bir ikimiz olması lazım. Onu onda neredeyiz? İşte ilahiyat okuyoruz. Gördüğüm kadar hepiniz aşağı yukarı bu alandasınız. Bu basamaklara artık e, adım attınız, devam ediyorsunuz. Minel meht ilel lehd Beşik'ten mezara kadardır. Hiçbir zaman bu işi tam yaptım deme imkanımız olmayacak. o me utitum minel ilmi illa kalida Tüm bu ilim iddiası içinde olanların hepsine verilen ancak azıcık bir ilimdir, bilgidir diyor. Kur'an diyor. Yine Kur'an-ı Kerim وَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ diyor Her ilim sahibinin fevkinde bir bilen vardır. Bu da enteresan. Yani 3-5 kelime öğrenmekle sakın böbürlenenlerden olma. Ha, yani Bil ki ne kadar öğrenirsen öğren, gene de daha bilmediğin çok şey var. Bu niye götürür sizi? İhtiyatlı davranmaya götürür. Neye götürür? Sizi tenkit edenlere çok açık hale getir. Belki de benim zaten eksiğimin olduğunu biliyorum. Belki bu adam benim o eksiğimi giderecek bir itirazda bulunuyor. Adamı tatmin edememişim ki bir itiraz gelmiş. Haklı olur, haksız olur. Yani kendini geliştirmek isteyen adam vay sen bana nasıl öyle söylersin? Sen beni tanıyor musun? Demez. Ha! Demek ki sen bunu anlayamadın. Yani ya da seni rahatsız etti. Acaba ben onu anlatmada yetersiz mi kaldım? Ben sen dediğimi kavga edecek zaten. Hadi oradan terbiyesiz. Sen kiminle konuşuyorsun? Karşındakini tanıyor musun? Biliyor musun ben kimin filan? Adam diyor ki ben on bin tefsir yazdım. Sen kimsin diyor. İkisi de profesör. Birisi böyle diyor. Ben dur tefsir yazdığı için böyle diyor. Bir diyor ki, ben de yıllardır bu işlerle meşgulüm diyor. Silan makamda fetva işleriyle meşgul oldum. Bu işlerle benim de bağlantım eskidir diyor. Şimdi nedir bu? İki kişinin benlik iddiasıdır. Ben diyor. Halbuki düşünse ki, size verilen çok az. O azın içinden bana verilen de azın kim bilir, kaçta kaçı. Belki bu arkadaşım benim bilmediklerimi gerçekte biliyor. Çünkü bir de ilmi vehbi vardır. Yani bildiklerinizle amel ederseniz, Allah size bilmediklerinizi öğretir diyor. Allah iş kabiliyeti verir. Aynı yeri okursunuz, aynı yerden bakarsınız ama onun gördüklerini siz göremezsiniz. Bir de böyle var. Kendinden i̇şte, daha var. Ha e, bir de basiret meselesi var. Evet. Etteku firasetel mümin. Müminin firasetinden Doğru. sakının? Niye? Allah'ın nuruyla görür. Değil mi? Bir de bu var, şu bu tarafı var. Ya biraz şöyle haddimi bileyim kardeşim yani. Dese olacak. Bir bir cami, bir Teslimiyet samimiyet tabii ve ve böbürlenme hastalığından kurtulmak. Yani şeytanı mahveden nedir? Kibirin. Kibri'dir. E, alimim diye geçinen adamda aynı hastalık varsa ondan kendi kendi kendi bilgisinden faydalanmayan adamdan kim ne fayda sağlar? İnsan amele bakar, eyleme bakar. Hazreti Peygamber'e itiraz edenler. Amellerinde, eylemlerinde yaptığı şeylere itiraz edebilirler Kesinlikle. Peygamber olmadan bile Allah onu öyle hazırladı ki Muhammed'ül Emin dediler. En güvenilir adam o. Ama reddettiler. Sebepleri farklı. Dolayısıyla siz de çok reddedilirsiniz. Onu bileceksiniz. <gülüyor> Hocam hayatlar, bir Mesela... Biz bir şey yapmadık ki sıkıntılarla karşılaşalım. Hocam, burada şey Bu yabancılara bir Bu hususta birkaç çalışan arkadaşımız var. Bir Ender Bey var. Pazar günleri bu odanın e, sahibi odur. Burada sizin yerinize turistler gelir otururlar. Onlara, sorularına cevap verir. Bilebildiği kadar dini tebliğ yapar. Şurada bir taş binamız var. Cumartesi, cuma, cumartesi, pazar, 3 gün bir başka sivil inisiyatif mensubu, arkadaş grubu var. İlahiyatta teknik üniversitesinde, değişik yerlerde, yabancı dilleri güzel olan, bu işe de e, mümin olarak gönül vermiş kardeşlerimiz. Onlar da gelirler, bakarsın bizim orada... 45 kişilik yerimiz var. Bazen 30 kişi, 35 kişi, 40 kişi orada dolarlar namaz sırasında arada bir boşluk vardır tam onu değerlendiriyorlar. En azından yani bu, bu tabi bir defa bir adam konuştu da o onun Müslüman etti demek mümkün değil ama bazen bir cümle onun hidayetine vesile olur. Bazen bir ezan Sesi onun hidayetine vesile olur Hidayet Allah'tan Biz yani şu Elektrik sistemi kuruldu bak biraz önce Burası karanlık olmasa bile Bu kadar aydınlık değildi Aydınlık olması için O düğmeyi ya basmak Gerekiyordu Bazen her şey böyle uygun ama Ulan dersin bu adam ya Müslüman olmalıydı ya Her şey güzel işte tam onun Müslüman olmasına vesile olacak böyle bir devrenin tamamlanması icap ediyor. O belki siz olacaksınız. Siz ona bir şey söyleyeceksiniz, onun dünyası değişecek. Ya da göstereceksiniz sizin hayatınızdan. Yani tebliğ sadece laf değil ki. Evet tabii. diyor, diyor Allah, Hazreti Musa Gerçi onu da peygamber olarak gönderdi. Destekçi, yardımcı olarak istemişti. Ama mesela canlı örneği yok mu? Ayrıldı onlardan tuğr Sina'ya gittiğinde başlarında Harun Aleyhisselam vardı. Ama Samir'i <gülüyor> buzağı yaptı, heykeli yaptı ve başladılar ona tapmaya. Onları engelleyemedi. Onun fasih, fasahat, belaat sahibi olması. Ama işte burada bir şey de görüyoruz. Diyor ki, وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُوا كَوْل۪ي Sözümü anlasınlar. Şimdi, rekâket, Kekeme bir adamı, ilk defa onunla karşılaşacak insanlar baktılar ki ya bu daha konuşmasını bile beceremiyor <gülüyor> Bununla niye meşgul olalım ki deyip giden. Ama o e, güzel bir konuşmada tesir vardır, etkiler, cezbeder iman'a getirir anlamında olmasa bile in fi'l-kelame galiba ne sihrun sözde bir büyü tarafı vardır etkiler yani mesela ve iza münafıkları anlatıyor ve iza ra'aytuhum tu'jubuka edsamuhum ve in yakulu tasma li kavlihim. yani dıştan baktığın zaman görüntüleri Müktiş. Yani sen imrenirsin onlara. وَاِنْ يَكُولُوا تَسْمَعَلِ قَوْلِهِ Sözlerini dinlersin. Demek ki çok güzel konuşuyorlar. Ama kimdir bunlar? Münafıklardır. Burada şey inkar etmiyor. Yani fasahat, belaat zaten Hazreti Peygamber'in sünnetinin ana özelliklerinden birisi de bu, bu değil midir? Kelimut Tayyiptir. Çok az kelimelerle çok fazla mana maksat anlatabilir. Biz onun bir hadisini alırız, bir makale yazarız. Gene de gene de belki de tam anlatamayız. Efendim? Cevam-i kelim Cevam-i kelimit tayyip. Cemadiçi güzel sözleri, o etkileyici sözleri inci taneleri gibi dizişi ile de dikkat çekicidir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'ın bir özelliği de o değil midir? Ana özelliği de o değil midir? Yani Arapçanın zirve yaptığı bir dönemde Kur'an icazı, aciz bırakan tarafı nedir? Müthiş fesahat, belaat kısmıdır aciz bırakıyor. Meydan okutuyor. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمِّثْلِ مِمْ Kolumuza indirdiğimiz Kur'an hakkında bir şüphede isen iseniz fad'u Davet edin. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمِّثْلِ مِمْ Benzeri bir sure getirin sizden. 114 sure diyoruz değil mi? Onlara diyor ki bir, bir ufacık, kısacık Kısacık bir sure getir. Başka ayetlerde de bu mahiyette davetler tekrarlar var. وَأْتُوْ شُهَدَيَكُمْ وَدْعُوْ شُهَدَيَكُمْ مِنْ دُونِ Allah'tan gayri bu hususta varsa sizi destekleyen şahitleriniz onları da çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صادقين, Eğer sözünüzde, iddianızda, iddianıza inanıyorsanız, inanarak söylüyorsanız feillem tef'aluhu eğer yapamazsanız ki velen asla, hiçbir zaman yapamayacaksın. fettekun nâ ralleti vakuduhen nâsü yakacağı taşlar ve insanlar olan ateşten o zaman korkutmuyor. Ateş bekliyor şimdi. Kur'an'ın fesahatı bitirdi zaten onları. Bu ne demektir? Sizin de fasih, güzel, e, anlamsız laflara yer vermeyen, yerli yerinde yapacağınız tebliğler, mutlaka birilerini imanına vesile olacak, birilerini de pes ettirecektir. İman etmese bile, pes ettirecektir. bu kardeşlerimiz arasında mı yoksa mı Ya sen anlamadığını benim anladığımı kim söylüyor? Ben de biraz önce ne dedim? Bakalım dedim, değil mi? <gülüyor> ve kullu ibadî yekûlü latîhi ehsen şimdi çok şey var yani o kelimeyle ifade olan eee Allahu nazzala ehsenel hadîsi kitâben muteşâbiham metahni Allah sözlerin en güzelini indirdi. Bir kitap olarak ve farklı özelliklerle tekrarlanan ayetlerle iç içe bir kitap olarak indirdi. Nezzele ehsene el hadîfi. Öbür yandan ittabiu ehsene ma unzile ileykum min rabbikum Rabbinizden İndirilenin en güzeli tabi oğlum gibi. Us, usul bakımından Uslup bakımından ha kulalehu kavlen leyna ona yumuşak söyle. Söyleyin. Lalehu yetezekur. Şiravun olduğu halde bu şu yani siz istisna etmeyin. Filandan adam olmaz demeyin. Sizin göreviniz orada bir canlı bir uzviyet buldunuz mu? Ona gidin. Üslubunuz güzel olsun. Kavli olsun. Fekûlâ lehu kavlelleynâ leallahu yetedekkâr. Belki öğüt alır ev yakhşa, belki korkar korkar da ben ne yapıyorum der ya gibi bazen öğüt alır onun gelme ihtimali var öğüt değil mi o zekir fe inne zikraten mu'minin sen hatırlat hatırlatma müminlere fayda verir ya da ev yahşa diyor bilmediği hakikatları duyuyor. lan acaba var mı diyor ya? Bizim acaba yolumuz sakat mı? Böyle şeyler var. Belki şeyini kırar. O inatçı, ısrarcı, bu annitler kafirler var ya. Belki o yapısında bir sarsma meydana getirebilir. Şüpheler doğurabilir. Yani mutlaka sizin tebliğinizin. Karşı tarafa mutlaka faydası olur. Ha imana gelir ya da gelmez. O, o sizin elinizde değil. Ama e, olmayınca da üzülmeyin yani. Hazreti Peygamber de uğraşıyordu ama olmadı. Olmayınca kendini suçlu adeta sayarak işte la leallake o nefsek ayetinin inmesine vesile oldu biliyorsunuz. Neredeyse kendine kıyacaksın iman etmediler diye. E teselli ayetleri geldi yani. Sen görevin tebliğ etmektir, ee, onun ötesindekinden mesul değilsin gibi. Şimdi bazen de biz öyle yaparız, uğraşırız, uğraşırız, netice alamayız, üzülürüz. Halbuki hidayet Allah'ta. Ben görevimi yaptım mı, bütün mesele bu kardeşimize, bu Adem'in çocuklarını kardeş sayarsak. Çünkü gavurlar da bunun içindedir. <gülüyor> Ama min kardeşliği bunun hepsinin üstündedir. Bu da bu manada bir kardeş. Peygamber aleyhissalatu vesselam yani e, onlar ateşe girmesin diye nasıl uğraştı durdu? Nasıl? Şahsı rencide oldu, hiç aldırış etmedi. Devam dedi. E, hakaret gördü, taif olayını hatırlayalım. Ne hakaretler değil mi gördü? Cebrail Aleyhisselam'ın dağların hakimi melekle ona geldiği bildiriliyor. İstersen senin başına bu hakaretlerin gelmesine vesile olan Mekkelilerdir. Mekke'nin kayalardan oluşan dağlarını kaldıralım, tepelerine indirelim. Geçmişte bu olmamış mı? وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً Ayeti yok mu? Onların tepelerine taş yağdırdık diyor. Su yağdırma yerine taş yağdırdık. Dilesi yapamaz mı? Ama Efendimiz ne diyor? Belki çıkar. Evet. Bunlar değilse bile. Nitekim daha sonra dediği de oldu. Taiflerde iman ettiler. Sakif mi? Ne vardı orada? Kabilesi. Onların mensupları daha sonra iman ettiler. Yani çocukları dediği o da tecelli etti tabii. Şimdi onu göze alamaz. Almasaydı. Şimdi buradan bu çıkarmayı yapalım. O an nefsine yönelik hakaretleri öne çıkarsaydı da tam da Cebrail Resul gel tamam onların ben cezalandırılmasını istiyorum dese Mekkeliler, Taifliler mahvolup giderdi. Ondan sonra torunları da gelemezdi yani. Onlar yok olunca Bak nefis araya girseydi böyle bir şey olabilirdi. Nitekim bunun da örnekleri var. Ya e, Nuh Aleyhisselam örneği. Çok Öyle çok mi? Aleyhisselam. Rabbi la tedar al al ardi min el kafirine deyar diyor. Deyar devreden hareket eden bir kafir bırakma Rabbim dedi. Nuh Aleyhisselam. Demedin? sene sonra evet ama yani <gülüyor> katlandı ama sonunda dedi, bak o bile bu tavrı sergiledi ee, şey Yunus aleyhisselam tebliğ tebliğ davet tebliğ baktı ki bunlarlara dar eskiden de uygulanan şeyleri biliyor dedi ki Allah bunların belasını verecek öyleyse Vakit tamamdır, ben şuradan çekileyim. Halbuki o makam izinsiz hareket etme makamı değil. Hareket etti mi hemen, hemen kodesi boyladı. Yunus, niye Yunus? Sonra ne dedi, ben zulmettim dedi yani. Ben haksızlık ettim dedi yani. Sana sormadan bu iş olamazdı. Yaptım. Eğer bunu söylemeseydi diyor, hadis-i geçiyor. Yani Piyameti <gülüyor> orada kalırdı diyor, çıkamaz orada <gülüyor> Bir de burada, şimdi bir de böyle bir boyutu var. Yani siz Allah'la bağınızı mutlaka güçlü tutmanız lazım. Hata edebilirsiniz, kusur işleyebilirsiniz. Ama dönmesini de itiraf-ı zünub denilen şey, günah sayılan işinizi, yanlışınızı, hatanızı da itiraf edip Allah'ın yardımını isterseniz Allah sizi yardımsız bakmaz. Şimdi bu mevzuları konuşuyoruz. Ee, tabii büyük sıkıntımız şu. Yani bir davet görevimiz, misyonumuz var da bu misyonun farkında olur. Böyle bir şey hemen hemen olmamış demek haksızlık olur. Ama çok zayıf halde. Şimdi, diyanet bir teşkilattır. Ama bu teşkilatın ana görevi nedir? Bizim teşkilatın. Tebliğdir, davettir. Ama davet sanki çok zayıf bir şey yani. yani. İşte vaizlere vaizler diye bir kadro verilmişti. Vaizlerin özlük hakları bile müftülerden aşağıdır. En önemli işi o yapıyor aslında. Müftü efendi personel müdürü gibi vazife yapıyor. O oradan oraya buraya işte imtihan şu bu filan. Denetleme cami ne yaptı? Mevzi var mı yok mu filan. Asıl işi öbürü arkadaş yapıyor. Ha, e ona ne kadar iltifat, iltifat marifet alakası var diyorsunuz. Marifet, iltifata göredir. Marifet, bilme değil mi? Yani önem verilecek bir şeye ki, o etkisini göstersin. Şimdi ya yani teşkilatında vaizlik sanki lüzumsuz bir şey gibi. Onun için bizim yapımızda da tabiim hal almış bir tebliden uzak bir hayat var. Şimdi teblide ne vardır? Yani komşunuzda bir işte yangın görüyorsunuz, söndüreceksiniz. Adam içki içiyor. Bana ne? diyoruz, geçiyoruz. Ben içmiyorum ya. Sorumluluğumuz peki o içki içen adamla alakalı sorumluluğumuz var mı yok mu? Vardır. Ama böyle yapımız yok. Her koyun asılacak. Ama diyorlar ki şöyle birkaç gün bacağından asılsa da asıldığı yerde kokmaya başlasa ne olacak? Kendi bacağından nasılsa asılıyor. Bana ne diyebilir misiniz? Kokmaya başlayınca. Cık, diyemezseniz bunu indirelim, temizleyelim. Mahalleye girilemiyor yahu. E yarın günah aynı şeydir. Günah etkisi daha korkunç bir etkidir. Evet. Adam mesela neden haksız Neden insanların o tamamen o tamamen biraz şahıslarla alakalı yani dedim ya size e, politik bir şey olduğunu zannetmiyorum Madem ki şimdiki hükümet bize yakın duruyor onlara zarar verecek laf etmeyeyim diye değil başörtüsü meselesi Türkiye'de gündeme girdi son zamanlarda mesela camilerde pek işlendi mi bu konu melekler işlediyor. Gündem başta melekler işlediyor. Ya Melekleri işle gene. Melekler de örtülüydü biliyor musun şeye geldiklerinde Bedir'e. Sarıklı. Ne bileyim? Gündem son başta. Gündem zaten televizyonlarda onlar bakıyor. ama camiye gibi hiç alakasız var. Melekleri iman. Gene bak yanlış yerde durma. Gündem... Cebrail melek. Vahyi getiren melek. <gülüyor> Onu farklı konumda değerlendirmeyelim. Olay şu, yani biraz önceki cümleyle de bağdaşmayan bir yapımız var. Ben genel bir yapıyı anlatmaya çalışıyorum. O arada bu bir programlı hale getirilmediği için her yerde başta diyanetin başındaki olmak üzere bu İslam'ın bir meselesidir deyip sahip çıkılsa bu aşağıya doğru gelir. Şimdi biraz şey endişesi var işte e, devletin yapısına aykırı laiklik eylemi e, sayılır endişesi. Halbuki bunlar hepsi lüzumsuz endişeler. Siz Allah'ın emrini böyledir diye dediğiniz zaman ha şunu belki söylemeyebilir ama şu, şu rektör yok mu filan yerin diye muhatap göstermemeniz Yok yok. Yani kardeş, her şeyi söyleyebilir. Faiz haramdırı söyleyebilirsiniz. Buna mani bir şey yok. Ha ondan sonra başlarsınız. İşte siz örneklemeler yaparken belki kurumsal bir çatışma işte halk nezdinde de şöyle bir. Ya sen zaten ölçüleri verdiğin zaman kardeşim faiz haram mı? Haram. Faizle işlemeyen bir kurum var mı? Finans kurumları bu gözlükle baktığımız zaman kendilerini kurtarabilecekler mi? Temelinde değil. Ha orada da şu var. Onlar da hocalarla işte bazı işlerini danışman olarak yürüttükleri söyleniyor. Ama hocaya ne bilgi veriliyorsa o kadar ona dayanarak görüş bildiriyor. Çünkü hoca bankacı değil ki. Banka sistemi nasıl işleri de hoca bilmez. Ne verilirse ne bilgi verilirse ona göre. E hocam dedi ki Yahu kardeşim dedi. Bunlar biz faizsiz diyorlar ya. En azından faizsiz olabileceğinin bir, bir bir en azından beyanı var burada. Yani böyle bir şey de olabileceğinin beyanı bunun evet. içinde olması sebebiyle bankadan daha ehvendir diyor. Evet. Çünkü. Faiz dışı bir şey olmaz, faizsiz bir şey olmaz, bir yapı olmaz. Ana iddia budur. Ama bu diyor ki olur. Halbuki yaptığı iş gene faizden kurtulamıyor. Çünkü banka sistemi içinde ona hareket, hareket kabiliyeti kazandırılıyor. Belli ki istenmiyor mustakil. Tam bir bağımsız bir yapı istenmiyor. Şimdi bu hocayı şuradaki kürsüdeki hocayı ilgilendirmez. Hoca اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَٓا Ayetini okur arkadaş. Kur'an'ın zarurat diniye hem akait cihetiyle ee, nelerdir? İnanç esasları, ibadet esasları, helaller, haramlar, muamelat içinde yer alanlar. Faiz bir muamelat olayı mıdır? <gülüyor> Bitti. Faiz varsa o bir haramdır. Onun haramiyetine inanmak iman gereğidir. Haramiyetine inanmak. İçki haram mı? Haram. Haramiyetine inanmak iman gereğidir. İçki içmek bir eylem hatasıdır. Adam içki içer, yavur olmaz. Hiç içmez, bu asırda böyle bir şey olur mu? Del küfre düşer. Böyle bir böyle bir özelliği var. Onun için bunların zaruratı ı diniyenin bu halka anlatılması şarttır. İman, o yer, öyle mi? i̇man temel olmak üzere başka yapacağı bir şey yok. Bunu tebliğ budur. Ondan sonra adam uyar uymaz. Öbür tarafta bir sistem işi vardır. Bütün bunları arzu ettiğimiz şekilde hayat haline dönüştürmenin yolu nedir? Sistemin şarkının Kur'an ve sünnete göre dönmesini sağlamaktır. Onu da bir anda sen, ben, fert yapmaz, vaiz yapamaz o. Ama vaiz şunu yapar. Işte. Ya da imam, ya da hoca, kimse, arkadaş, din budur. Dinin, şimdi sıkıntı nerededir? Diyanet'in kuruluş kanununda tarif nedir? Görev tarifi, halkın itikar, ibadet, ve ahlakla ilgili ihtiyaçlarını gidermektir. Halbuki orada muamelat var. Din muamelattır diyor Hazreti Peygamber. Hayat alışveriş onun içindedir, evlilik, boşanma işleri onun içindedir, miras onun içindedir, yönetim, her şey onun içindedir. Mevzuatta muamelat geçmiyor mu? Mevzuatta geçmez kanun mevzuatı. Ama Orada geçmedi diye seni bağlayan asıl asıl bağlayan nedir? Sen burada istisnasız her şeyi konuşacaksın, anlatacaksın, tebliğ edeceksin, helaller ve haramlar dinimizdeki haramlar listesini anlatacaksın kardeşim kesin ne var onun içinde ne varsa et taku's seb'al mubikat yedi helak ediciden uzak durun diyor sakının diyor bir eşrik billah Allah şükür İki, ve sihir 3 ve katlün nefs haramallahu illa bilha 4 ve riba Faiz böyle gidiyor. Sen bu helak edicişi, şey, bu tamamen akaitle ilgili, itikadiyatla ilgili ve senin geleceğinle ilgili. Bak, bunlardan bir tanesini yok saydın, işte önümüzde iki gelecek gözüküyor. Bir cennet, bir cehennem şekli. Ateşi boylarsın kardeşim. Bunu derken, bunu demeye mani bir şey asla hiç kimse üretemez. Hiç üretemez. Eğer üretiyorsa kaçıyor demektir. Yani işte bugün biliyorsunuz kanunlar, manunlar yok öyle bir şey. Yeter ki sen usulünü bil, ona göre üslubunu geliştir. Hiç böyle bir şey olamaz. Kaldı ki olsa bile zaten peygamberlerin hayatı yahu risklerle iç içe geçen bir hayat değil mi? E er Allah'tır diyorsun. Diyoruz. İşte o nazarı iman olmayacak. <gülüyor> o iman ameli hayatta kendini gösterecek. İman ve salih amel. Bütünlüğü çok önemli. İman edip salih amel işleyenler. Bak müminlerin dostu kimdir? İnne me veliyyukumullah Allah'tır. Ve Resulü, Peygamber izni ve müminlerdir diyor. Ama hangi müminlerdir? والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة Sürekli itaat halinde olan nasıl sorusuna da cevap veriyor. İşte namaz gibi, zekat gibi görevlerini yerine getiren müminler diyor. Yani laftan öte bir şey isteniyor burada. Müminim, münafıklar da diyordu, biz de iman ettik. Nasıl ayıracağız? Nasıl? <gülüyor> Müthiş güzel de konuşuyorlar. Ama hayır. Bazı vakitler var, o bile bir göstergedir. Yassı ile sabaha, sabah onlara çok ağır gelirmiş. <gülüyor> Gibi. Yani eylem. Bir zoraki yapmak var, bir inanarak yapmak. Arai'te, kudurunun dini, zâlîk, yedügüyetin, ve kudurunun zâlîk, yedügüyetin, ve kudurunun zâlîk, yedügüyetin, ve kudurunun zâlîk, yedügüyetin, ve anlatılıyor. zâlîk, yedügüyetin, ve kudurunun zâlîk, yedügüyetin, ve kudurunun zâlîk, yedügüyetin, ve kudurunun ve psikolojisini böyle ortaya koyuyor bu cahur psikolojisi. Dini yalanlı yanı gördün mü? Yetimi ne yapar? Kovalar. Tük akadı. Miskin yoksullara yedirmeyi teşvik etme kendi yapmaz ama teşvik eder ya ben de yok yapamıyorum bari siz yapın de hayır hayır zırnık koklatmam diyor hani Yasin suresinde geçiyor ya ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâh kâlellezîne keferû lillezîne amenû en halbuki senin görevin nedir Allah'ın sana verdiklerinden ver diyor zaten sen kendinden icat Yarat demiyor ki, Allah sana vermiş, onun verdiklerinden sen ver diyor. Ya Allah isteseydi ona da verirdi diyor. Vermediğine göre onda bir hayır görmedi demek ki. Allah'ın mahrum ettiklerini ben mi yedireceğim diyor. Ama kimin sözü bu diyor? Kafirlerin müminlere söylediği söz diyor. Mümin ne yapar? İşte infak yarışına girin. لَنْ تَنَالُ hatta حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizi infak etmedikçe bir, o en üstün iyilik makamına eremezsiniz. Ayeti duyan sahabe en sevdikleri şeyleri verme yarışına girdiler. Çünkü onlar mümin idiler. Ötekinin örneğini de Kur'an veriyor. O, o örneği de biliyoruz. Ya ayetlere bakalım Neydi onlar? Sen şu şeyi alsana. Şunun iki numarasını. Numara. Yeşilin iki numara. Bu evet, ayette İsra 77-31'ye hatırlıyorum ama. Dur bakalım. Keyif. Şeyini hatırlıyor musun? Neyini hocam. Alini. Bilmiyorum. De bakayım. Biz senin ayaklarına sabit kalem olsaydık. Hmm. Neredeyse onlara meyledecektim. Ben de Mahmut Toptaş hocamızla o zaman işte şah damarlarını keserdik. Sana dünya hayatında özümü kaç kat 74 üç dört dolamı lazım. İsrailiyat. Yedi üç dört. Valla öyle anıttına ke. Lğat kitta terken ölelim şeyen külile. İzlledik na ke zğf el hayatı ve zğf el Şuradan başlıyor ve menkana hadi âmâfa ve filâhdo. Ve in kâdû leyftinûnek. أن يصرفوك عن الذي أوحينا إليك يا محمد من بعض الأوامر والنواهي لتفتري علينا غيره لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالفت تعاليمه وإذا لاتخذوك خليلا لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحبا ika bu kalel mufeirrun havel el murik ne muhavalein keiratin liyet Nur Raul Allah yasallallahulammanil Ma bu fida vetiin ha müsaveme tuhumlehu en yahudu ilehu mukabile en Tendide bi alihetim ve mekani alih abaum. Şimdi kafirun suresini hatırlayalım. Ne dediler? Biraz bir, bir, bir, de biraz, ha, bir, <gülüyor> hatta bir ay senin ilahına, bir gün bizimkine diye de rivayet var. Şimdi bu onların ilahlarını meşrulaştırmak için kullandıkları bir yol nasıl e, mescidi dirar, zarar vermek üzere kurulan mescide efendimizi davet etmişler gel bizim mescidimizde bir namaz kıl o da tebük seferi e, esnasında oldu bu hadise dedi ki bu sefer bir bitireyim yani şimdi olmaz daha sonra bakarız der gibi Ayetler geldi, la takumfihi ebeda. Çünkü niye? O zarar vermek üzere kurulmuş bir mesjid, la takumfihi ebeda, ebediyen yani hiçbir zaman oradan namaz kılma. Ve nitekim sonunda yıktırdı onu Hazreti Peygamber. Şimdi burada da bir gün bizim ilahımıza, bir ay senin ilahına, bir an bile olsa, bir an dahi olsa. Bir an onun ilahını meşrulaştırmış olursun. O zaman tevhid ne olur? Sen ki tevhidi yerleştirmek üzere geldin. İşte onların bu husustaki tuzaklarına iltifat edecek olsaydın, sana vahyettiğimiz şeyden şey, seni ne yapacaklardı? Uzaklaştıracaklardı. Ve biz tebliğimizin hiçbirinde buna yönelik bir ayet değindirmemişiz. Sen eğer kabul etseydin o zaman bize iftirada bulunacaktır. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ Sana vahyettiğimiz şeyin gayrinde bir iftirada bulunasın. Yani bize mal edesin. Evet Allah buna rıza gösteriyor ben de göstereyim demiş olurdun. Bu mümkün mü? Tevhidi. Bir defa iman şüphe kaldırmaz. Amel eksik kaldırır, iman şüphe kaldırmaz. İman noksan kabul etmez. Yani bölünmez. İman bölünmez. E Kur'an'ın tamamına inanıyoruz ama şu ayetler hariç. Dese, altı bin küsur ayete inanıyoruz da şu bir iki ayet var o biraz bizi rahatsız ediyor. Olmaz. Dese hepsini eftekfurune e, te, bıbāz al Kitab, tekmunune bıbāz al Kitab ve tekfurune bıbāz. Kitabın bazılarına inanıyor bazılarına, in, in, bazını inkar mı ediyorsunuz? Şimdi burada istedikleri ona benzer bir şey. وإذا لتتخذوك خليلًا o zaman eğer böyle yaparsan seni dost kabul edeceklerini söylediler. Böyle yaparsan sen bizim dostumuz olursun. Bu teklif karşısında eğer senin ayaklarını biz sabit kılmasaydık. De bu yani bunun çoğunda ne vardır? Allah'a kabul etmek vardır o o teklifte. Evet. Ne var yani? 29 gün Allah'a, bir gün putlara. Ki putlar da aslında Allah'a götürücü vasıtalar. Değil mi? Niye putlara tapıyorlardı? لِيُكَرِّبُونَا <gülüyor> اِلَى Allah zulfa. Bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz diyorlardı. Yani çok da Allah inkarı yok, ateizm yok orada. Görünürde. <gülüyor> وَلَوْ en اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْيَنْ Evet. O zaman ne olurdun? Ben arasında bir şey yok. mi? o sözü böyle bir gazete biraz yaydı. bir İşte bu da çok inandırıcılığı kaybetmenin bir örneği. Kesinlikle öyle bir şey yok. Olamaz. Bizim Hasan Hoca, imam arkadaş, her hutbede o ayeti okur. Bir savunma yani meydana getirmiş. Ben hiç okumam. Ben savunmaya niye geçeyim ki? Kur'an'ın bir ayeti kaldırılabilir mi? gündemden çıkarılabilir mi? O maksatla ben okumam. O eziklik içinde. Çünkü onun hiçbir hakikatla alakası yok. İnne'd-dina 'inda'l-İslam. O zaman niye buradayız kardeş? Niye? Yani biz varlığımızı inkar edeceğiz kim kimi memnun etmek için? Aha burada diyor işte. Eğer dediklerini bir nefze kabul etsen seni ne yapacaklardı? وَاِذَا لَّا اتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا Dost. İşte o zaman tamam diyeceklerdi. Ama kayıp ne olacaktı? Kayıp büyük olacaktı. اِذَا لَّا اَذَقْنَا كَضِعْفَ الْحَيَاتِ وَلْاَفَ الْمَمَةِ سُمَّ لَا تَجِدُّ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Ayeti. Evet bunlar çok güzel. Hatırlattın sen. İyi yaptın. Bir defa bir resûresi var hocam. Orada da neydi? Şey. Ama. Ve en ve lev, ne? A, a, ama değil. Ve lev ennehu sabaruhatı. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ve alemu enne fikum Allah. 3 numarayı yeter. Şu bitmedi mi bunun işi? Böyle, böyle çok uzun sürüyor talep o bunları götüreceksiniz Nurettin Hoca duyarsa lan bunun için mi bu kadar emek verdiniz der size. Ben olsam derim. Neydi? Hucurat. Hucurat. Evet. Ayetin, böyle gibi bir, şey... Öyle bir şey yok dedim. Onu özellikle söyledim. <gülüyor> Duymadın mı sen ben söylerken? Güya <gülüyor> bizimkiler yani bir acı e, gerçeği anlatmak için böyle asli esası olmayan şeyle e, uyandırmak istemiş oldular zannediyorum. Böyle bir şey yok. Hocam belki uygulamada olmuş olabilir ama belki bir genel Böyle bir şey yok. hayır olamaz. Hiç öyle bir şey yok. O hep reddedildi zaten. Tabi. Tabii. Bunu yapamayalım. Niye yalan söylemesin ki? Ben de bunu merak ediyorum. Şimdi. Bu adam... Onu onlara sormak lazım. Evet. Nereden çıktı bu? Şu olabilir. 28 Şubat'ın bazı biliyorsunuz işte 18 maddelik talepleri var, rümenmeleri var. Belki o, o, o onun paralelinde orada çok kötü şeyler var. Yani o 18 madde, daha önceki dönemlerde de gündem maddesi olan ama en üslub olarak en e, böyle etkileyici, en rahatsız edici üslub o, o 18 maddede. Ya eyyühelle, neredeydik? mujras suresin haşo ve alamu an fi kum resulallah ve alamu ey yehal müminon an binekum resulul muğaddam ve nbiy almukeram almagzum an itbağl itba itbağl hawa loyutiygukum fi kethirin min alamzil an ittum loyysmagu ve şayet ekum ve ysga bi sem'ihi li iradatikum ve yutu'kum fi galib ma tushirun alayhi min al-umuri ve yutu'kum fi galib ma tushirun alayhi min al-umuri işaret ettiğiniz şeyin ekseriyetine itaat edecek olsaydı ve la waqa'tum fi'l-cehdi ve'l-helak helake düşe kale ibni kesir i'lemu enne beyne azhurikum bilin ki aranızda Resulullah vardır fa'addimuhu ona tazim edin onu yüceltin ve vakkiruhu gene onu üstün kılın Fi innu âlemu bi sizin maslahatlarınızla uygun olan ne varsa onları bilir. Ve aşfaka fi innu âlemu ve aşfaku aleykum min ve o size sizden daha şefkatlidir, daha merhametlidir. Valla utaag kum fi jamiy ma taktarounu. sizin seçtiğiniz fi cemii ma tahtarunuhu seçtiğiniz şeylerin tamamında fi cemii dediği için efendim itaat edecek olsaydı velav ataikum size l eda zalika l eda zalika kum. و حرجكم تارابته في كأن أفعلم يجب أن ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum bir de şunu ver onun kaç numara 4'ü ver aslında 5 olması lazım 5 yok orada dur bakayım bunun sonunda var mı <gülüyor> Var var. Tamam, var. Bakalım bu ne dedi?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 birleştirecektik hocam. Hucuratla e, ısrar yetmiş, yetmiş değil mi? <gülüyor> İnsanların çoğunda kötü aleyhde ve tehlike bildiren haberleri hemen kabul etme eğitimi vardır. Bu yüzden insanlar arasında birçok kötü zan, düşünce kötü zan, düşünce ve eylem ortaya çıkmış pişmanlıklar bazen telafisi mümkün olmaya zararlar e, görülmüştür Hazreti Peygamber ile onun ahlakında ve yolunda olanlar böyle haberler karşısında bu şey var ya Zekat memuru gönderdi. <gülüyor> Tam zekat toplamak üzere bir köye yaklaştı. Köylüler de Hazreti Peygamber'in elçisi geliyor dediler. Karşılayalım onu. Ama daha önce aralarında bir husumet vardı. O da dedi ki bunlar bu fırsatı değerlendirip beni öldürecekler. Döndü, kaçtı. Kaştı, kaçtı ama... Hazır Peygamber'e onlar zekata karşı çıktı diye haber verdi. Yani. İnce Kumfesi Kumbine Beyim Fetebe yeni ayeti geldi. O yüzden bu da onun devamı. Fasık kelimesiyle ilgili. Onun devamında da eğer o habere Peygamber itibar etseydi ne yapacaktı? <gülüyor> Hemen gidecekti veya bir grup gönderecekti, gidip onlarla savaşacaktı. Halbuki tahkik edince işte haberin e, doğru olmadığını anladı. Baktı elçiler gittiler, ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor. Birkaç vakit vakit izleme yaptılar. Sonra gittiler ya, siz dediler namaz kılıyorsunuz, ezan okuyorsunuz, zekata niye karşı çıktınız? Nasıl karşı çıkarız? Biz bekliyorduk, Peygamber'in zekat memuru gelecek, ama bir de baktık ki hatta onu karşılamaya çıktık, kaçtı. kaçtı. İşte ayet ondan sonra geldi. Şimdi bunun onunla bağlantılı olduğunu söylüyor. Hazret Peygamberli onun ahlakında. Ve yolunda olanlar böyle haberler karşısında Tedbiri elden bırakmaz Acele ile hüküm vermez, harekete geçmezler Yetkin önderler Böyle tedbirli davranırken Onlar kadar birikimli ve deneyimli olmayan Sıradan insanlar telaşa kapılır Önderlerin tedbirli davranmalarının Hikmetini kavrayamazlar Bunların neden hemen Harekete geçilmiyor diye söylendikleri hatta aleyhte konuştukları olur. Ama gerektiği şekilde tahkik edildiğinde bu tür haberlerin, bilgilerin yalan yanlış, eksik olduğu ve yanlış anlaşıldığının sayısız örnekleri vardır. Evet. Önder'in davranışı karşısında teslimiyet göstermek, acelecilik göstermemek ve isyan etmemek için sahabede iman, peygambere güven ve sevgi vardı. Şu halde daha sonraki zamanlarda da insanların peygamber ahlakındaki önderleri seçmeleri ve onlara güvenmeleri gerekmektedir. Bazı fıkıhçılar ayette şu hükümleri de çıkarmışlardır. Ayetten, dinin emirlerine aykırı hareket eden, günah kaygısı taşımayan kimsenin verdiği habere ve bilgiye dayanarak hükmetmek ve harekete geçmek caiz olmadığına göre... Böyle kimseleri iş başına getirmek, önder seçmek, arkalarında namaz kılmak da caiz olmaz. Fasık imamların arkasında namaz kılmak, mecburiyeti hasıl olursa kılınmadığı takdirde zulmetmeleri ihtimali bulunmak şartıyla durumu kurtarmak ve fitneyi önlemek için namaz kılınır ama sonra bu namaz yeniden kılınır. Ebu Bekr İbnü'l Arabi'nin görüşünü naklettik. Mesela burasının olayla alakası var. Şeyin İsra kaçtı o? 74. 74'ü de şöyle ortadaki 3'ü al bakalım. Bunu kaldır şimdi. Keyif. İsra değil mi? Kaç dedik? 74. Ey İsra gel bakalım. Bu arkadaş bizi imtihana tabi tuttu. Cevabını ver. evet, evet. Evet.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 o zaman sana hayatın ölüm ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdı. Sen sana sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da <gülüyor> bulamazdın. Şimdi burada ne dedi? Orada da, Tabii. Şimdi burada uyarı burada değil mi? yani bu sert uyarı. Şimdi Peygamber... sebepler biraz şeyden bahsettik. E, Amadan bahsettik. Hangi gerekçeyle onlara iltifat gösterdiğini en azından zahirden. E, ona benzer bazı şeyler demek ki söz konusu. Ama bunun bir dozu olacak. Yani diyalo <gülüyor> senin diyaloğun, senin <gülüyor> diyalogun tek taraflı e, müsteşriklerin e, o bir hangi, kaçıncı konsül toplantısı mıydı? Yok, şeyin Vatikan'ın bir toplantısı vardı. Bu diyaloğu Vatikan icat etti. Evet. Orada aldığı bir kararla. Bunun anlamı nedir? O onun için başarıya götüren bir metottur. Niye? Her oturuşta kendini size kabul ettirecek. Yani her oturuşta kendini size kabul ettirecek. Siz onu muhatap alıyorsunuz. Halbuki, onu söylemeden cümleyi tamamlayayım. Halbuki halbuki hak batıl gayet açık ortadadır. Yani benim peygamberimi kabul etmeyen adamla masaya oturacağım. Benim kitabımı kabul etmeyen adamla masaya oturacağım neyi tartışacağım? Kendisinin meşruiyetini kabul etmek üzere bu tezgah kurulmuş. Masada benim İnandığım değerleri konuşmayacağız. Onun kendisini bana kabul ettirecek hedefi bu olan düşüncelerini dinleyeceğim. Eh, işte diyalog kuruyoruz, yumuşatacağız. Onlar bizi yumuşatıyor aslında. Bizim öfkemiz böylece yumuşuyor. Nurattin Hoca ne dedi? Söyle. İslam'ı diyorlar. Bir günlere olanı ama böyle zaman O gidiyor, bu gidiyor, Ve inanın onlar hiç bu tarafa gelmiyor. Evet. Kesinlikle gelmiyor. Hocam bir de monolog var. Yani, tek taraf. Ay, abi şuraya da bir bakalım mı? 74 müydü? Evet hocam. Tefsirciler bu iki ayeti genellikle şöyle açıklamışlardır. Eğer aklını ve düşünceni sağlamlaştırıp Kararlı yapmasaydık, düşünce ve içtihadında hata yapmaktan seni korumasaydık, onların aslında bir fitne olan, doğru imandan saptırma rızkı taşıyan tekliflerine meyledebilir, bazı haksız isteklerine olumlu cevap vermeyi düşünebilirdin. O zaman da hem hayatta hem de ölümde acılar çekerdin. Hayattayken inkarcılar karşısında yenik düşmekten doğan sıkıntılarla ve daha başka belalarla karşılaştığın gibi önünde yenilgiye uğrayıp gidecekken senin tavizkar tutumun sayesinde başarı kazanan inkarcılar karşısında aşağılık bir ölüm ile ölürdün diyor İbni Aşur'dan bir nakil. ''Ahirette de bunun cezasını görürdün.'' Kuşkusuz Hz. Peygamberin putperestlere kanarak lüzumundan fazla taviz verdiği, fiilen böyle bir olayın gerçekleştiği düşünülmez düşünülemezse de, ayet-i kerime onun şahsında genel olarak Müslümanları putperestlik gibi asla üzerinde uzlaşılması mümkün olmayan sapkın inanç sahibi gruplar karşısında kendi inançlarını, vazgeçilmez değerlerini ve kişiliklerini korumaya, haksızlık ve adaletsizliğe sapmadan akıllı ve onurlu bir duruş sergilemeye çağırmaktadır. Bu cümle oldukça güzel bir. Gerçekten farklı inanç grupları arasında yaşarken adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde makul bir hoşgörü ortamı oluşturmaya çalışmak, gerektiğinde kuşku yok. Bununla birlikte bu sınırın ötesine geçerek tavizkar ve ilkesiz bir durum sergileyenlerin ayette işaret buyurulduğu üzere bizim gibi olursanız sizi dost kabul ederiz diyen çeşitli zümreler nezdinde inançlarını, düşüncelerini ve kendilerini kabul ettirmek şöyle dursun, saygınlıklarını dahi koruyamayacakları açık diyor. Hangisi bu bölümü yapmışsa <gülüyor> fena yapmamış. Çünkü burada bunların içinde de vardır diyalog. <gülüyor> bu Kur'an yolu di diyanetin. dediğim gibi bunların içinde de. <gülüyor> ama o cümleler güzel. Bak Hayrettin Bey var. Var. Mustafa Çağrıcı var. İbrahim Kafi dönmez. Sadettin Gümüş. Bu.